1173 numaralı konu. Hz Peygamberin gece namazı ile ilgili huzeyfen'in rivayeti Evet peygamberle beraber bir gece namaza durdum arkasında olduğumu bilmiyordu Bakara suresi'nden okumaya başladı yüz ayet okuyunca rükka gider diye düşünüyordum fakat rükka gitmedi Bakara'dan sonra Nisa suresini ondan sonra da Ali İmran suresini okumaya başladı bunları okurken de ağır ağır kelimelerin hakkını vererek okuyordu bir dilek ayeti geldiğinde Allah'dan dilekte bulunuyor bir azap ayeti geldiğinde